Sevgi üzerine çok şeyler konuşuldu. Ama ilgimi çeken, sizin de tekrar tekrar dinleyeceğinizi ümit ettiğim çok önemli bir yazı var. Bu yazı, Masume Toyotame isimli bir Japona ait. Dünyada sevilmek istemeyen kişi yok gibidir. Yazının başlığı böyle. Cidden hepimiz sevilmek istiyoruz. Peki neden bir şeyler yanlış gidiyor? Japon yazar, Sevgiyi üçe ayırıyor. Birincinin adı eğer türü sevgi. Belli beklentileri karşılarsak o zaman bize verilecek sevgidir diyor ve örnekler veriyor. Eğer iyi olursan baban, annen seni sever. Eğer başarılı ve önemli bir kişi olursan seni severim. Eğer eş olarak benim beklentilerimi karşılarsan, ''Şunu şunu yaparsan seni severim.'' gibi. Yazar, ''En çok rastlanan dünyadaki sevgi türü maalesef budur.'' diyor. Yani bir şarta bağlı sevgi. Karşılık bekleyen sevgi. Sevenin, istediği bir şeyin sağlanması karşılığı olarak vaat edilen bir sevgi diyor. Ve açıklıyor bu sevgi türünü. ''Nedeni ve şekli bakımından bencil bir sevgidir.'' Yazara göre evliliklerin pek çoğu eğer türü sevgi üzerine kurulduğu için çabuk yıkılıyor ve boşanmalar bu kadar hızlı bir şekilde artıyor. Gençler birbirlerinin o anki gerçek hallerine değil hayallerindeki abarttıkları o romantik görüntüsüne sevgi duyuyor ve beklentilere giriyorlar. Ve bu beklentiler gerçekleşmediğinde de düş kırıklıkları başlıyor. Ne güzel bir tespit değil mi? Ve sevgi giderek nefrete dönüşüyor. En saf olması, temiz olması gereken anne-baba sevgisinde bile bu sevginin ilk türü yani eğer türüne rastlanıyor. Yazar bir örnek veriyor burada. Bir genç Tokyo Üniversitesi giriş sınavlarını kazanarak babasını mutlu etmek için çalışıp çabalıyor. Okul dışında hazırlama kurslarına da gidiyor ama başarılı olamıyor. Babasının yüzüne bakacak hali yok. Üzüntüsünü hafifletmek için bir haftalığına kentin dışındaki Hakone kaplıcalarına gidiyor. Eve döndüğünde babası öfkeyle ''Sınavları kazanamadın, bir de utanmadan Hakone'ye mi gittin?'' diye bağırıyor. Delikanlı ama baba vaktiyle sen de hani kendini iyi hissetmediğinde Hakone kaplıcalarına gittiğini anlatmıştın ya, o aklıma geldi diyor. Baba daha çok kızarak delikanlıyı dövüyor ve çocuk da intihar ediyor. Gazeteler intiharın anlık bir sinir krizi sonucu olduğunu söylediler ama yanılıyorlardı diyor yazar. Delikanlı babasının kendisine olan sevgisinin yüksek düzeydeki beklentilerine bağlı olduğunu anlamıştı. İnsanlar o sevginin ilk türü olan, eğer türü sevginin üstünde bir sevgi arayışı içindeler aslında. Bu sevginin varlığını ve nerede aranması gerektiğini bilmek, o genç adamın yaptığı gibi yaşamı sürdürmekle, ondan vazgeçmek arasında bir tercih yapmakla karşı karşıya kaldığımızda önemli bir rol oynayabilir diyor yazar. Gerçekten ilginç değil mi? Ve sevginin ikinci türüne geçiyor. Çünkü, türü sevgi. Yazar, bu tür sevgiyi şöyle tarif ediyor. Bu tür sevgide kişi, bir şey olduğu veya bir şeye sahip olduğu ya da bir şey yaptığı için sevilir. Başka birinin onu sevmesi, sahip olduğu bir niteliğe ya da koşula bağlıdır. Örnekler veriyor. Seni seviyorum çünkü çok güzelsin, yakışıklısın. ''Seni seviyorum çünkü zenginsin, seni seviyorum çünkü ünlüsün, seni seviyorum çünkü bana çok değer veriyor veya güven veriyorsun.'' gibi. Yazar, ''Çünkü'' türü sevginin, eğer türü sevgiye tercih edileceğini anlatıyor. Eğer türü sevgi, bir beklenti koşuluna bağlı olduğundan, büyük ve ağır bir yük haline gelebilir. Oysa zaten... Sahip olduğumuz bir nitelik yüzünden sevilmemiz hoş bir şey ve egomuzu okşar. Bu tür olduğumuz gibi sevilmektir. İnsanlar oldukları gibi sevilmeyi tercih ederler. Bu tür sevgi onlara yük getirmediği için onları rahatlatır. Ama biraz şöyle derin düşünürseniz bu türün eğer türünden temelde pek farklı olmadığını görürsünüz ve Yeni yeni o insanlara yükler getirir bu sevgi. İnsanlar hep daha çok insan tarafından sevilmek isterler. Hayranlarına yenilerini eklemek için çabalayıp dururlar. Sevilecek niteliklere onlardan biraz daha fazla sahip biri ortaya çıktığı zaman, sevenlerinin artık ötekini sevmeye başlayacağından korkarlar. Ve hayatları boyunca daha fazla sevgi kazanmak için, Rekabete girerler. Ailenin en küçük kızı, yeni doğan kardeşine, o bebeğe içerler. Sınıfın en güzel kızı, yeni gelen kıza içerler. Üstü açık arabasıyla hava atan delikanlı, ondan daha pahalı olan bir arabayla gelene içerler. Evli kadın, kocasının genç ve güzel sekreterine içerler. O zaman bu tür sevgide güven duygusu bulunabilir mi diye soruyor yazar. Çünkü, türü sevgide gerçek ve sağlam sevgi olamaz, diyor. Bu tür sevginin güven duygusu vermeyişinin iki ayrı nedeni daha var. Birincisi, acaba bizi seven kişinin düşündüğü kişi miyiz, korkusu. Tüm insanların iki yanı vardır. Biri dışa gösterdikleri, öteki yalnızca kendilerinin bildiği. ''İnsanlar sandıkları kişi olmadığımızı anlar ve bizi terk ederlerse korkusu işte buradan doğar.'' İkincisi de ''Ya günün birinde değişirsem ve insanlar beni sevmez olurlarsa korkusudur.'' Japonya'dan bir örnek veriyor yazar. Japonya'da bir temizleyicide çalışan güzel bir kızın yüzü patlayan kazanla paramparça olmuş. Yüzü artık bakılamayacak halde olunca Nişanlısı, nişanı bozup onu terk etmiş. Daha acısı, aynı kentte oturan anne ve babası, hastaneye ziyarete bile gelmemişler. Artık çirkin olan kızlarını görmek dahi istememişler. Sahip olduğu sevgiyi, sahip olduğu güzellik temeli üstüne bina edilmiş olduğundan, işte bu sevgi türü de bir günde yok olmuş. O, fiziksel güzellik kalmayınca, sevgi de kalmamış ve kız birkaç ay sonra kahrından hasta olup ölmüş. Japon yazar toplumlardaki sevgilerin çoğu çünkü türündendir ve bu tür sevgi kalacılığı konusunda insanı hep kuşkuya düşürür diyor. E peki o zaman gerçek sevgi veya güvenilecek sevgi ne? İşte sevgilerin en gerçeği. Üçüncü tür sevgi Ramen diye adlandırılan sevgi. Ramen. Bir koşula bağlı olmadığı için ve karşılığında hiçbir şey beklenmediği için eğer türü diğerlerinden çok farklı. Sevilen kişinin çekici bir niteliğine dayanıp böyle bir şeyin varlığını esas olarak almadığı için çünkü türü sevgide değil. Bu üçüncü tür sevgide insan bir şey olduğu için değil bir şey olmasına rağmen sevilir. Güzelliğe bakar mısınız? Rağmen sevgi. Her ne kadar saçma gelse de bir romanda yazar ya, Esmeralda, Kusimodo'yu dünyanın en çirkin, en korkunç kamburu olmasına rağmen sevdi. Asil, yakışıklı zengin delikanlı da, Esmeralda'ya çingene olmasına rağmen sevdi ya, kişi dünyanın en çirkin, en zavallı, en sefil insanı olabilir. Ama bunlara rağmen sevilebilir. Tabii bu sevgiyle karşılaşması şartıyla. Burada insanın iyi, çekici ya da zengin konum edinerek sevgiyi kazanması gerekmiyor. Kusurlarına, cahilliğine, belki kötü huylarına ya da kötü bir geçmişe sahip olmasına rağmen olduğu gibi o haliyle sevilebiliyor. Bütünüyle çok değersiz biri gibi görünebiliyor ama... ...en değerli gibi sevilebiliyor. Japon yazar, yüreklerin en çok istediği, en çok susadığı sevgi budur, diyor. Farkında olsanız da, olmasanız da, bu tür sevgi, sizin için yiyecek, içecek, giysi, ev, aile, zenginlik, başarı ya da ünden daha önemlidir. Ve yazar, haklı olduğunu kanıtlamak için bizi bir teste davet ediyor. Şu soruma cevap verin diyor. Kalbinizin derinliklerinde, dünyada kimsenin sizi aldırmadığını ve hiç kimsenin sizi sevmediğini düşünseydiniz, yiyecekler, elbiseler, zenginliğiniz, aileniz, eviniz, başarılarınız ve şöhretli bir insan olmanız, bunların hepsini kaybetmez miydiniz? Kendi kendinize yaşamamın ne yararı var diye sormaz mıydınız? diyor yazar ve devam ediyor. Şu anda en sevdiğiniz kişinin sizi sadece kendi çıkarı için sevdiğini anladığınızı bir düşünün. Dünya birdenbire başınızın üstüne çökmez miydi? O an yaşam size anlamsız gelmez miydi? Diyelim sıradan bir yaşamınız var. Günlük yaşıyorsunuz. Günün birinde gerçek, derinde doyurucu bir sevgi bulacağınızdan umudunuz olmasa kalan hayatınızı nasıl yaşardınız? Ve cevap veriyor. Böyleleri ya iyice umutsuzluğa kapılıp intihar ediyorlar ya da iyice dağıtıp yaşayan ölü haline geliyorlar. Bugün yaşamanızı sürdürebilmenizin nedeni rağmen türü sevgiyi şu anda yaşamanız ya da bir gün bu sevgiyi bulacağınıza olan inancınızdır. Son sözlerinde biraz umutsuz yazar. Bugün yaşadığımız toplumda herkesi doyuracak bu sevgiyi bulmak zor. Çünkü herkesin sevgiye ihtiyacı var. Kimse de başkasına verecek fazlalık yok diye açıklıyor ve bitiriyor. Peki bu dünyada sevgi ne kadar var? Yazara göre açlığımızı biraz bastıracak kadar ve de yemek öncesi tadımlık gelen iştah açıcılar gibi. Bu minnacık tadım bizi daha müthiş bir sevgi açlığına tahrik ve teşvik ediyor. Bu minnacık tadım, Sevgiye ne kadar muhtaç olduğumuzu anlatıyor. Büyük bir hırsla ana yemeğin gelmesini ve bizi doyurmasını bekliyoruz. Hani nerede? Hepsi o ve asıl çarpıcı cümle en sonda. Unutmayın, dünyadaki en büyük kıtlık, rağmen türü sevginin dünyamızda yeterince olmayışıdır.